1901 numaralı konu İbn Abbas radıyallahu anha'nın Hazreti Peygamberi rüyasında görmesi İbn Abbas radıyallahu anha şöyle anlatıyor Bir gün gündüzün ortasında uykuya daldım rüyamda Hazreti Peygamberi gördüm üstü başı toz toprak içerisindeydi ve saçı sakalı birbirine karışmıştı elinde de bir kavanoz vardı onun ne olduğunu sordum Hüseyin ve arkadaşlarının kanıdır onu sabahtan beri durmadan topluyorum buyurdular Gerçekten de sonradan öğrendik ki Hazreti Hüseyin benim o rüyayı gördüğüm gün şehit edilmişti.